Hayır, tarihi bile bilmiyorum. Ocak sonundayız ama hangisi bilmiyorum. 25, 26, 27 hepsi olabilir. 28'e ne dersin? <gülüyor> bana göre mi, sana göre mi? Yani bugün 28'i diyorlar. Belli taktiklere göre. Şimdi bana 29 oldu. Evet. Hayırlı olsun, 29 Ocak. 29 Ocak, evet. Biliyorsunuz her kaydı pazar günü yapıyoruz. Aramızda 8 saat fark var. Evet. Şu an burada gecerse oldu. İstanbul yeni bir haftaya başlıyor. Nasıl başlıyor hafta İstanbul'da Onur? Senin için öncelikle tabii ki. Mai bilemeyeceğim. Yani ben bütün pazar günümü şeyle geçirdim. Ne ne yapacağım? <gülüyor> ne yaptığımı söylesem herhalde hiçbir zaman tahmin edemezsin. Gerçekten mi? Gerçekten Tah tahmin edemezsin. Şimdi tahmin etme şeyi hevesi getirdin tabii bunu söyleyerek ama Öyle de... mi? E yani, hiç, yani öyle bir şey var. İnsanın doğasında var. Onu yapamazsın deyince yapmak istiyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ama ed ed edemem yani. Şimdi onu uzatmayalım. Ne yaptın? Merak hı, ettim. De, yaptım. YouTube'dan saatlerce balina seslerini dinledim. Gerçekten mi? Çok iyiymiş. Evet. Çocuklarla gidelim işte. Ee, zaman geçirmemiz gerekiyordu. Fazla ekran zamanları da olmadığı için hı hı. YouTube'dan e, balina seslerini... 8 saatlik kayıtlar var. <gülüyor> Çok iyiymiş. <gülüyor> Bayağı... Yani loop değil yani tekrarlamıyor yani Hep değişik değişik. Ya YouTube... Yani 8 saatin sonunu tamamlarsan deşif edersin. Yani dili çözersin. Youtube inanılmaz bir şey ya gerçekten. Yani gelmiş geçmiş en büyük icat olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorsun Norveç demir da Tren videolarını koyuyor YouTube'a. Onlar da 8 saat, aklında olsun. Böyle birebir yani çekmişler trenin önünden. İşte ta yukarıdan bir yerden Norveç'in fiyörtlerinden Ostoya geliyor tren aşağı inene. 8 8-9 saat sürüyor. Yukarıdan mı izliyorsun treni? Ya işte, trenin tam önünde kamera. <gülüyor> Slow videolar işte. Ya bu arkadaş şey gibi yani sanki trende gidiyormuşsun gibi izliyorsun. Çünkü birebir hızda yani video. Bütün tren yolculuğunu çekip koymuşlar. Güzel, çok var. Bunun evet. adı slow TV mi? Öyle geçiyor, Öyle bir can... yani ne kadar resmi ismi olduğunu tam bilemiyorum ama internet jargonunda yavaş televizyon diyorlar. Gelecek i̇şte... burada arkadaşım. Bence de ya. Güzel bir şey yani. Birebir zamanda bir şey izlemek böyle edit edilmemiş. ...üzerine hikaye anlatılmayan falan. Benim hoşuma gidiyor yani. O tecrübeyi... ...hani bir nebze de olsa... ...aktarmış oluyor. Sansür ya da edit olmadan. Eski bizim ya... ...yaptığımız tren yolculuklarını çekseter. Arkadaşlar olurdu. Anadolu'da. Hı. Yemek evet. volgonunda neler dönerdi ya. Yani çok heyecanlıydı yemek volgonları. Evet. Şimdi Doğu Ekspres'i çok popüler olmuş diye duydum. Öyle bir şey var, değil mi? Evet. Kars e, Kars'a kadar gidiyorlar. Çok ucuz tabii. Gençler çok rağbet ediyor. Ve Kars'ın da biliyorsunuz hem yazı hem kışı güzel. Hı -hı. Biz seninle bir kayıt yapmıştık. Yazın evet. başıydı galiba. Haziran başı Kars'taydım ben de. Evet. E, Kışını görmek lazım. Soğuk olabilir. Dikkatli giyin Onur'cum. Gidersen. Öyle diyorlardı zaten. Haziranda bile tişörtle dolaşınca şey diyorlardı. Yani. Ne yapıyorsun? Dolaşmaman lazım sanki. Her an dönebilir kış gibi. <gülüyor> güzel bir koşullanma bence. Evet. Arkada bir ses var. Ne oluyor? Bilmem. Çok güzel bir, hare bir hareket var. Pazar günü hareket var bu rübünde. <gülüyor> <gülüyor> olabilir evet. Sokaktan birileri geçiyor falan olabilir. Herkese tekrar merhaba. Adaptasyondan. Mahir Onur New York ve İstanbul'dan bir kere daha bağlandı. Evet. Ve bugünkü konumuzu söyleyelim, adını söyleyelim. Nedir konumuz? Konumuz aslında Amazon Go'yu konuşmak istiyoruz. Amazon Go böyle yeni çıkan bir ürün falan değil. Amazon'un yeni dükkanı Seattle'da açıldı. Bakkal. O, o bakkalı. Amazon Bakkalı. Evet. Amazon Bakkal, <gülüyor> Laz Bakkal gibi. Evet. Oradan başlayıp artık nereye giderse. Konum Vallahi değil. ilk söyleyecek kelimeyle başlayalım. Her şeyin bir go'su var artık yani. <gülüyor> evet ya hakikaten. Ee, Uber'in go'su var mı? Uber kendisi go abi zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında bu konuyu niye seçtiğimizden başlayalım belki. Niye ee, seçtik? Ya ben en azından şu açıdan seçtim. Ee, Twitter'da biri tweet attı. Ee, bir hafta oluyor herhalde tam. Ee, bu Amazon'un bakkalı açıldığında Seattle'da bir fotoğraf ha, dışarıdaki Dışarıda kuyruk ha, dışarıdaki var. kuyruk var ha. Ee, ve ve Twitter'de de şöyle diyor işte Seattle'dayım şu anda Amazon go'nun önünde e, bir sıra var onun fotoğrafını çektim ama bu sıra e, bütün hani şeyi Vadi sıra olmadığını iddia eden bir bakkal yani bir store'nin önünde <gülüyor> O yüzden enteresan, orada bir sürü e, tartışma, tartışma demeyelim de işte geyikler oldu falan Twitter'da. Millet sıra sadece dışarıda var ama içeride yok falan filan gibi geyikler yapmış. E, bu da tabii ilginç bir, ilginç bir model çünkü hem yani e, Amazon'un nasıl bu işi yapmaya çalıştığı, hem insanların ne kadar artık böyle şeylere, resmen kulüp gibi yani herkes girip bir bakmak istiyor. İlgi yeni bir şey gibi. varsa girip bakalım tabi bizim hı hı. için İstanbul olan birisi için tabi hani konular var önümüzde bana da gönderdiğin zaman e, en mantıklısı bu geldi diğerleri arasında biraz sıyrıldı diyelim biraz daha enteresan hı hı. ne ee, açıdan ya ben İstanbul'da yaşıyorum şimdi yarım saatte her şey evimde olabilir ee, yani, süpermarketler bu konuda Amerika gibi değil Amerika'da evet. iki gün önceden falan söylemen gerekiyor. Burada yani yaklaşık iki saat önceden söylersen her şey hazırlık geliyor. Tabii eksik meksik geliyor ama geliyor. <gülüyor> ee, e, neden enteresan? Çünkü yani çok da büyük bir ilerleme de değil yani. Ne yani? Sonuçta yani bir yeri dükkana gidip birkaç bir şey alıyorsun yani bunda bir şey yok. Ee, teknoloji de bence çok enteresan bir teknoloji de değil. İşte kameralarla sensörlerde işte e, face recognition denilen yüz tanıma sistemleri de yapılıyor. Ki başka türlü de yapılabilir ama öyle seçilmiş. Enteresan olan şey olayın yalnızca perakende ile ilgili olmaması. Esas olayın bir sürü patente neden olacak. Bambaşka teknolojilerin geliştirmesi için yalnızca bir oyun yeri olması ve senin o oyun yeri içerisinde bir eleman olma. Sen de diyorsun ki bak ileride şunun patentini alacaksınız, şunu şöyle yapacaksınız, başka bir ürün geliştireceksiniz falan. Bende de en azından sana yardım edeyim, öğrenmene e, imkan sağlayayım gibi bir durum var. Yani böylece hani müşteri değilsin sen artık. Bir şekilde bir deneksin orada. <gülüyor> e, bu da yeni de bir şey değil tabii. Yani biliyoruz. Bütün, tüketimin sosyal yani. bilimi içerisinde hele bak Nordikler bu konuda çok. E, daha İsveçliler, daha Amerika bunlara daha doğrusu başlamadan İsveçliler bunu yapardı zaten. E, benim tüketim da eskiden de. E, tüketici davranışları üzerine müthiş bir bilim dalı var yani. En azından şeyden beri, 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Denekleşiyorsun. Enteresan olan tarafı o zaten. Yani giriyorsun, çıkıyorsun. Ama bunu defalarca yapacaksın ve defalarca yaptıkça da bir patern belirlenecek ve o patern de yalnızca senin kişisel bir paternin değil. Sana şunu bunu satmak için bir patern değil. Aynı zamanda toplamdaki o Big Data'nın bir parçasısın yani o da güzel bir şey ya bir şeye katkıda bulunduğunu hissediyorsun <gülüyor> yani yalnızca eve gidip çok ne alıyorsun işte çoko, çoko mel mi ne alıyorsun <gülüyor> çoko, prens. çoko prens var mı Amerika'da yok yani bakkalında bizim burada şey Queens'da bir bakkal var orada vardır kesin <gülüyor> <gülüyor> Queens'li bakkalda burada olmayan şeyler var <gülüyor> Queens'li bakkal yok orada Şu yani bilmi... işte, olayı orada olan şeyleri getirmez. <gülüyor> Şimdi biraz da diğer tarafından girelim. Hmm. Bilmeyenler için söyleyelim. Whole Foods'u aldı zaten Amazon. Evet. Amerika'da yaklaşık 400'ün üzerinde dükkanı olan Şurası. büyük büyük bir şirket. Ki Whole Foods'un hikayesi de çok ilginçtir. Eskiden Wild Oats diye bir şirket vardı 90'larda. Onu satın aldı sonra 2000'lerde. Whole Foods bir şekilde tekel oldu Amerika'da. Evet. Ama tekel olduğu kanıtlanamadı. Çünkü bir sürü süper, süpermarket var Amerika'da. E, ama Whole Foods belli bir süpermarket değil mi? Yani organik ürünleri çok daha fazla. Evet. Daha e, pahalı ve, ama daha kaliteli. Daha kaliteli olduğu söyleniyor. Evet. Yes. E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve benim yani markası sahnem, o yani. <gülüyor> onları ödüyorlar. Bak oradan başlayalım istersen. Markası oydu, Amazon Go diye bir şey başlatılıyorsa ve aynı zamanda Amazon e, Whole Foods'da satın almışsa ve e, Whole Foods markası içerisinde şöyle bir şey vardır. E, i̇zme çok önemlidir. Yani e, sen Amerikadasın biliyorsun, Trader Joe diye de aynı zamanda bizim evet. e, işte hipster jenerasyonuna hitap eden başka bir tane daha market türü var. Amerika'da büyük marketler var. Bunlar genelde yöresel yöresel bir şekilde şey olur, gruplanır. Birkaç eyaletin süpermarketi olur mesela. O en azından işte böyle e, her eyalette en azından 30-40 yeri vardır. İşte 3-4 eyalette ise 160-200 tane yeri vardır ama Holfuz bütün Amerika'ya yayılmış bir şirket. E, Trader Joe's da öyle ama bu şirketler biraz şey tabii. Sağa ve sola sıkışmışlar. Ortada fazla yoklardır. Neyse konuya gelelim. Hizmetleriyle hı. biliniyorlar ve çalıştırdıkları insanlar da ona göre insanlar oluyor. Hem seninle olan diyalogları olsun. Bir hizmet sunuyorlar ama aynı zamanda bir özellikle trader Joe's'da bir eğlence türdür o. Yani hava iyi olduğu yerler sıra beklerken birbirine muhabbet ederler. sen bu birey mi aldın? İşte ben şu bir şarabı Birisi. aldım ben. <gülüyor> Şarap tarafı çok önemlidir trader Joe's'da. <gülüyor> Hollywood'da da öyle bir durum vardır yani e, hep bir sohbet muhabbet tarafı olur. Tabii ki hijyenik bir muhabbet bu. Yani tabii ki böyle eskiden bakkalımız olan muhabbetimiz gibi bir muhabbet değil. E, ama hijyenik, hijyenik. Birçok insan için onları günlerini iyi geçirmiş bir tatmin unsuru olabiliyor yani işte iki tane muhabbet ettim. E, ve aynı zamanda Amerikalıların en çok sevdiği şey olan, e, bunu da bilmeyenler için söylerim Amerikalıları hareketlendirecek en önemli şey zengin, fakir, beyaz e, kahverengi ne olursa olsun herkese eğer e, bedava yemek derseniz <gülüyor> o, o aktiviteye gelirler. Yani katılımı sağlamak için en önemlisi bedava yemektir. Olfuzlu da bunlar tabi oldukça bol bir şekilde bulunur yani. Yeni ürünleri test etmek için orada sana bir şeyler verirler yani. Birazcık ee, zeytin, birazcık domates, evet, birazcık peynir. Yani İtalya'dan gelmiş, şuradan gelmiş. Hepsi organik. Evet. E şimdi Amazon Go diye bir şey çıktı. Mesela konuya dönelim şimdi. Hı hı. E, kısaca alıyorsun alıyorsun kimseye sormadan çıkıyorsun dışarı. Kasiyer masiyer yok. E peki yani market içerisinde ne olacak? Bedava yemek olmayacak mı hala? Veya işte gidince şarap tarafına gidince konuşmayacak mısın orada hangi şarabı alayım demeyecek misin oradaki adamla? Veya şarkıteri kısmında e, işte parmesan mı alayım, şunu mu alayım diye muhabbet etmeyecek misin? Evet, şimdi bence çok güzel bir yerden girdin olur. Aslında bu market, alışveriş bir tecrübe meselesi yani. Sadece aldığın ürüne, çünkü yani çok düz bir şekilde düşünürsek, eğer sadece bir şeyleri toplamak, alıp eve getirmekten ibaret olsaydı alışveriş meselesi, ismi zaten o zaman alış olurdu sadece bir şeyler alıp getirirdin. Onu da internetten yapardık herhalde. Yani bir yere gitmeye gerek yoktu. Tam ne alacağımızı biliyorsak her zaman. Ama bir tecrübe meselesinde gerçekten bir insan faktörü var orada bir diyalog faktörü var ve aslında hani bizim tabii ki bakkal kültüründen gelen yani orada bir işte indirim durumu var. Yok işte yanımda 3 lira eksik kaldı. Bir sonraki sefere veririm var. Yani bir bir diyalog var orada bir ticaret mikro ticaret etkileşimi var. Öyle bir şey olmayacak. Yalnız bu Amazon Go'daki tek çalışan kişi bu arada en azından bu açtıkları Seattle'daki de yemekleri falan hazırlayanları saymazsak şarap şeyinde reyonunda çalışıyormuş. Niye biliyor musun? Niye? Ya yani tam, tam bir Amerika sebebi var çünkü. <gülüyor> ID'lere bakıyormuş. Yaşı tutuyor mu? Gerçekten mi? Evet. <gülüyor> Çünkü yaşı tutmayanlar almasın diye. Ya ben bunu çok anlamadım. Nasıl olabilir böyle bir şey de. Ya yaşı tutmayana yani çık çıkartma yani kapıdan. <gülüyor> Sonuçta kredi kartını biliyorsun, yaşını biliyorsun, her şeyini biliyorsun. Ya da elini koyduğun zaman belki orada şey olabilir. Hani <gülüyor> Cız etsin. E, Cız etsin, böyle elini çarpsın falan. Çok iyi olur. Böylece yalnızca oradan almamış, hiçbir yerden alamamış olur güzel Pavlov'un köpekleri gibi havlar ondan sonra geceleri. <gülüyor> Ağzına kırmızı biber sürerimin e, AI'lı versiyonu. <gülüyor> tabii tabii. Bakıyor. Hani oy verdiğin zaman da ikinciye oy verme diye şey yapıyorlar ya elini kırmızıya boyuyorlar ya öyle bir şey püskürtebilir. Çok iyi olur. evet. şarabın evet. bir kısmından püskürür böyle bir anda. <gülüyor> Neyse bu arada gerçekten tek oy görevli varmış dükkanda. Diğer bizim o bahsettiğimiz hani belki de bir de olacağını düşündüğümüz sohbet muhabbet işte şu peynirimi alsam ya da yeni domates ürünümüz çıktı dener misiniz falan insanları onlar hiç yokmuş bomboşmuş yani. Ya yani güzel ben öyle hani muhafazakar bir insan değilim illa otur muhabbette çok özlemiyorum yani. hı hı. E, son, son süpermarkete gittiğim zamanı bile hatırlamıyorum. <gülüyor> Her şeyi <gülüyor> internetten yaptım şu. Evet. Evet. Ama girersen bazen bakkala gidiyorum ya. Bakkal başka bir şey. Süpermarket bence yani bana sorarsan şimdi buradaki enteresan Ara olan... Ara teknoloji süpermarket. Evet, aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Yani bu Amazon'un yapacağı ve muhtemelen zaten Walmart'da işte Scan and Go, hani Tara ve Çık aslında Avrupa'da çok yaygın olan bir sistem. Tara, Çık sistemleri. işte RFID ya da QR kod üzerinden, bar kod üzerinden çalışan. Yani bu tip bu işler artık buraya gidecek. Orası belli oluyor. Ama yani küçük tecrübe yani bakkal tecrübesi bence daha da değerli hale gelebilir. Ya da işte kahveci efendime söyleyeyim. Küçük süpermarket ya da işte manav yani o, o mesela daha kıymetli hale gelebilir bazı açılardan diye düşünüyorum. Güzel bir görüş. Güzel biraz romantik ama güzel bir görüş. Romantik Mehmet. <gülüyor> ama biraz kapalı o. burada. <gülüyor> ama en güzel tarafı o yani. Onu Teşekkür kaybetme ederim. ya. <gülüyor> Şimdi şöyle bakalım ya. Amazon böyle bir şey yapıyor. Hı -hı. Neden Uber düşündüm? Ben Amazon değilse direkt Uber düşündüm ya. Yalnızca Go lafından dolayı değil de Uber'e bindiğin zaman böyle para diye bir şey düşündü düşünüyor musun? Para veriyorum Hayır. ben buna diye. Hani çok çok peak bir zamandaysa herhalde o hiçbir şekilde radarına girmiyor. Biliyorsun, gidiyorsun, geliyor, gidiyor. Böyle fiş geliyor falan bir. hiç görmüyorsun hiçbir şey. Ne geliyor? Yani işte ben mesela benim e-mail softwerimde hani o tip otomatik e-mail'ler başka bir folder'a gidiyorlar. Fişi bile görmüyorum yani fiş gönderiyorlar ya işte şu kadar tuttu falan filan diye. Evet evet. Ya hiçbir şeyi görmüyorsun parayla ilgili hiçbir şey yok. Biniyorsun yok. gidiyorsun peki, iniyorsun. Evet. Peki sen mesela kredi kartına bakar mısın ayın sonunda ne kadar harcama yaptığın işte onları tek tek e, doğru mu yanlış mı diye bakanlardan yani, mısın? Tek tek bakmam ama şöyle bir bakıyorum. Yani çok büyük e, şeylere bakıyorum. Çok Ancak tekrar, orada görüyorsun işte Uber BV yazıyor ya. bizde Türkiye'de BV. <gülüyor> Ona benziyor bu da. Yani olayın sıvılaşması tabii hani e, bir şekilde bunun daha fazla tüketime yol açabileceğine dair de hani belli araştırmalar var. <gülüyor> Ama ben bu konuda mesela o tarafta değilim. Yani sıvılaştırmanın alışverişin daha otomatize olması yüzünden alışveriş oranının daha yükseleceği esasta da çok çok iyi araştırmamış bir savdır. Ve o konuda da bu girişimin illa insanları daha fazla tüketime yönelteceğini çıkarsamanı, çıkarsamanı, çıkarsamasını yapmamız <gülüyor> doğru olmaz. İlla bu şirket de bunu yapmıyor zaten. Başka şeyler düşünüyorlar. Biraz Whole Foods grubu var orada. yani o Ve bu Amazon Go'ya giden insanlar da hepsi tabii ki 24, 7, 24 saat haftanın 7 günü online olan insanlar değil mi? Hı hı. Belli bir profili kendine kitlemiş oluyorsun tabii. O profilde çok çok değerli bir kitle. Onların davranışları çok değerli. Çünkü onlar anahtar insanlar. onlara toplumlara hareket ettiren insanlar. Hı hı. O, o kitleyi kendine bağlaman da güzel. Ama ve Holfus tecrübesinde de şöyle bir şey vardır. Yani girersin çıkarsın 120 130 lira harcarsın ama anlamazsın bile. Bu kasiyerli halinden bahsediyorum. Evet. Amazon Go'ya gidenlerden de öyle yorumlar gelmiş işte Twitter'da. Ya gittim vallahi 3 dakikada çıktım. hiç anlamadan zaten 60 lira harcamışım 60 -60. diyorlar. Şimdi bu ama illa bu hı. sıvılaşma daha fazla tüketim anlamına gelmiyor. Yani ben anlamadan bunu yaptığım için hani Uber'de belki öyle bir örnek olabilir ama her örnekte bunun olacağı e, kesin değil. E, bence bu bahsettiğin konu çok önemli. Bu bence muhtemelen üzerine düşündükleri ve hani böyle olacağını tahmin ettikleri bir şey. Ama senin söylediğin nokta herhalde bilmiyorum ne kadar araştırması yapılmış bir şey ama e... ben bu olaya zaten yani olayın para için girdiklerini düşünmüyorum. Ben birinci söylediğim gibi deney alanı olarak olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. İkincisi de Olayın e, bilgi tarafı yani data tarafı. Hem o var bir de şu da var Onur. İstersen birazcık da o taraftan bu söylediklerinin hepsine katılıyorum. Hani o akıcı sıvılaşması bir ekstra getir getirir olursa çok güzel. O cepte yani. Beklenmedik ama pozitif bir şey. Ee, kesinlikle bilgi işte user behavior yani kullanıcı hareketlerini takip eden bir yani hangi ürünü aldı geri bıraktı işte gittim süte baktı ama almadı falan tabi bunları yapabilir yani şu anda orada. Bilmiyoruz nasıl tam daha teknik detayları açıklanmadı ama muhtemelen yani yapabiliyordur diye tahmin ediyorum. Ee, bir de tabi yani çok dediğin gibi toplumu etkileyen bir kitlenin buraya ilgi göstermesi ve ister istemez onun reklamını yapması yani büyük elçisi gibi davranması çok pozitif olacak onlar için. Ama Bunlara ekstra olarak ben bir de şunu düşünüyorum. Bu zaten hani genel olarak bir e, teknoloji şirketinin e, stratejisi yani herhangi bir işte Google, Facebook da, Uber de aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyorlar? Önce çok zor ve masraflı bir şey yapıyorlar. E, ama bunu bir alışkanlık haline getirip, ondan sonra herkese ve her yerde yapmaya çalışıyorlar. Yani işte nedir hani Facebook bütün baştan milyarlarca dolar harcadı hiçbir kazancı olmadan. işte sistemlerini kurdu, altyapısını kurdu vesaire, bütün herkese anında gerçek zamanlı veri sağladı falan. Ama sonuçta hani öyle bir hale geldi ki 2 milyar kişiye reklam gösterebiliyor. Ya da işte Uber hala doğru düzgün para kazanabilen bir şirket değil ama ne yapıyor? İşte bütün herkesin seyahat alışkanlığını değiştirdi. İnanılmaz bir masrafa girdi. Fakat bir noktada hani belki de 1 dolar arttırsa bütün dünya çapındaki seyahatlerin parasını birden kazançlı bir şirket olabilecek. Şimdi Amazon'un da yapmaya çalıştığı şeyi ben böyle görüyorum. Zaten her e, dikeyde farklı farklı girdikleri dikeylerde bunu denemiş bir şirket. E, burada da yaptığı şey aslında çok çok çok pahalı ve eminim ki şu an inanılmaz yüz binlerce dolar zarar ediyordur o. Seattle'daki dükkan. Ama onu orada yapıp dediğin gibi test edecek. Bütün verileri, bütün alışkanlıkları, bütün hareketleri ya da işte insanların tepkilerini ölçecek. Optimize edecek. Sonra tam istediği noktaya geldiğinde zaten dediğin gibi Whole Foods Network üzerinden, hani belki bütün süpermarket olmasa bile küçük bir kısmından bunları dağıtacak diye düşünüyorum. Katılır mısın? Evet yani şimdi araba kiralarken bile Amerika'da e, indiğiniz havaalanında e, bir insanla konuşmadan hava e, başladınız işte araba hmm. kiralamaya. Bazen de Skype yapıyorsun. Evet. Bu arada Mahir, biraz önce girerken baktım 4 gündür Skype yapmamışsın. Sorun nedir? <gülüyor> ee, Bunu da söyleyelim. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorsun işte araba kiralamaya. Yani. Bazen de istiyorsun, bir adamla konuşayım istiyorsun, soracaksın işte, bir şey soracaksın, şöyle yapar mı, falan, böyle yapar mı diye. Onu bambaşka bir eyaletlik, bambaşka bir insanla konuşmak zorunda kalıyorsun. Ki o da zamanla kaybolacak yani artık. E, ona da gerek olmayacak. E, ve eskisini sen artık talep edemezsin yani bir noktadan sonra. E, Amazon'da evet şirket olarak bunu yaptı. Neden yıllarca e, hisse senedi e, doğru düz kımıldamadı? neden doğru düz hiçbir zaman kâr etmedi? Çünkü amacı genişlemekti işte. Biz de zaten bunu biliyoruz yani. Her türlü bu işlere girmiş olan insan büyümenin. artık <gülüyor> büyümenin <gülüyor> anahtar olduğunu <biliyor> yani <gülüyor> kar değil büyüme. Kar değil büyüme artık. Bunu herkes ezberledi değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Yani Ama Amazon'un birazcık farklı hı. bir tarafı da davranır. Dediğimiz Neymiş? gibi yani gel. Yani robot meselesine sonuçta bunu hani birçok insan takip ediyordur eminim. Bir sürü yerde, bir sürü şirket bu konuda hep birazcık böyle bir kekeliyor. Tam pozisyonunu belli etmiyor. Hani işte robotlar işimizi alacaklar falan. Böyle bir tartışma var özellikle. Vallahi Jack, Jack Ma işte yani Amazon'dan bile büyük değil mi? Neredeyse evet. Amazon kadar hatta daha büyük. Jack Ma şeyin, Ali Baba'nın... Evet şey, babası diyelim. Ali <gülüyor> babanın Yani e, <gülüyor> Davos da işte Davos oluyor ya. Evet. Oradaki konuşmasında bunu söyledi yani hepimizin tabi bildiği bir şey. İşte bu kadar, 2030'da şöyle olacak, şöyle olacak. Onun için eğitime önem vermeliyiz. Şuna özgür düşünceye önem vermeliyiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çindesin kardeşim. Sen ne kadar bunu <gülüyor> hangi güvenilikle söyleyebilirsin bilmiyorum yani. <gülüyor> Trump seçildiği zaman koşa koşa Trump tavra giden adam ne <gülüyor> yani bir kadın bile şey olmamak için e, papaz olmamak için elinden geleni yapan insan özgür düşünceden bahsediyor ama neyse <gülüyor> olayın ironisi önemli. Onun bahsettiği özgür düşünce başka özgür düşünce olur. Ne <gülüyor> özgür düşüncesi o? <gülüyor> o diyor ki yani liberal serbest piyasa öğrensinler. Yaratıcı kapitalist fikirlerle yetişsin çocuklar falan diyor. Ondan bahsediyor. <gülüyor> kritik, kritik ve politik şeylerden bahsetmiyor. Ben de özgür düşünce yalnızca kritik ve politik olabilir diye düşünüyorum. Evet. Senin özgürlük tanımınla onun özgürlük tanımı var. Çok fena. Beyne, beyne hapsolmuşuz ya. Yani. Onlar gibi böyle gürülden konuşmak gerekiyor. <gülüyor> evet o kalpten konuşuyor. Daha çok nasıl ya, fark Ya ya kalpten <gülüyor> Ama şunu demek istiyordum. Gerçekten evet, o adam da yani Jack Ma da güzel bir örnek ama Amazon'da biliyoruz ki yani 45 bin tane robotu var. Son sadece 3 senede ne e, bunların hepsini warehouse'lara soktular. E, hani o konuda çok net bir şirket. Yani işte diğer insanlar ne bileyim Walmart yani tabii ki Amazon'un bir numaralı rakibi. İşte 50 senede çok büyümüş bir şirket ama Amazon yani 20 senede... Bastı geçti yani onları. Ee, onlar da hep böyle bir işte ama biz employee'e duyarlıyız. Hani kasiyerlerimiz bizim için çok önemli. Ya da işte warehouse'ta çalışanlar, depoda çalışanlar, onların aileleri falan. Daha öyle bir şirket. 20. yüzyıl e, kapitalizmiyle büyümüş bir şirket. Amazon bu konuda çok net yani. Hani neredeyse hiç kimse çalışmasa da bu işi yapabiliyorsak o zaman hepsini robot yaparız modunda takılıyor. Bence burada da e, bu adımı atmış olması ve çok net olmasının e, bir şeyi var, etkisi var diye düşünüyorum. Yani evet, başka Walmart ki. yapamaz böyle bir şey. Yapar mı sence? Birden mesela. Walmart? Evet. Ya Walmart'ın merkezi Arkansas'ta zaten. <gülüyor> Diğerinin merkezi Seattle'da. <gülüyor> Oradan düşün diyorsun. Arkansas'ta robot yapıyorsan 45 tane robot gelip yani sopalarla robotları kırarlar orada. <gülüyor> i̇şte söyleyeyim. Bize robot mobot olmaz diye diyorsun. Yani önce Meksikalılar, ondan sonra robotları şey yaparlar. <gülüyor> elden geçirdiler. Ya Amazon ilginç bir şirket tabii. Yani büyüme büyüme büyüme tamam ama bunu en iyi yapan şirketlerden biri. Dünya üzerinde. Ee, ve Adamın da şeyi oradan geliyor. Yani kitap satarak başlamak gerçekten de çok iyi bir adımdı. Yani biraz önce bahsettiğim o kitmeden bahsediyorum ya. Hani 24 saat haftanın 7 günü online olan insanlar. Evet. Biz 90'ların ortasında Amazon'u duyduğumuz zaman... ...ilk Amazon'dan kitap ısmarladığımız zaman... ...yani o insanları kendine bağlamaya başladı. Ve çok iyi bir adım zaten. Yani kitap almak için... ...tamam o da mesela bir tecrübe değil mi? Evet. Dükkana gidiyorsun... İşte yine birileriyle konuşuyorsun hatta orada... Özellikle kitap yani. Bir de gerçekten kitapçı bir insan yani. İstediğin kitap yanına başka kitapları almaya başlıyorsun. Yani o da baya bir hani sosyal bir evet. deneyimdi. Ama e, bu insanlar yani okuyup yazan, yalayıp yutan insanlar e, ilk kitap almaya başlayacaktı tabii. Yani gidip patates almayacaklardı. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Onun için şimdi 20 yıl sonra patates satıyorsun ama ilk önce kitapla başladı adam. Ve bu bahsettiğimiz kişilerin anne babaları, Amazon Go'ya giden kişilerin anne babaları ilk önce kitap aldı işte oralardan, Amazon'dan. <gülüyor> ee, çok iyi bir adım. Yani adamın oradaki tehasını da görmek lazım. Ee, gidiyorsun işte Princeton'ı bitiriyorsun, ondan sonra diyorsun ki bir sürü yerden teklif var. Ben internetten kitap satacağım ya filan diye. Yani <gülüyor> bir de o, o senelerde. Evet. O senelerde. Yani o deliliği kutlamak lazım. Çünkü o delilik ister başarıya ulaşsın ulaşmasın. Bence o deliliğin kendisi çok özel bir şey. Evet. Onu, onu, onu bir şeyle kutsamak lazım yani. Dediğim gibi ama başarılı olsun olmasın. Bence o deliliğin kendisi çok güzel. Ve bu noktaya geldik. O konuda net olmana da güzel. Bence Bezos şey bir adam. E, tam ne yaptığını illa konuda bilmiyor ama orada net. E, ve özellikle de her şeyin işte bir sent daha az olunca, bir dolar daha az olunca insanların ne kadar kolay hareketlendiğinde, herhalde dünyada en iyi müşahede etmiş insanlardan biri ya yani bu işin içerisinde 20 yıl içinde olduktan sonra bu da hiçbir zaman var. değişmiyor Hayır evet. Kimse yani tam iyi, tam iyi bir mi? hikaye yoksa arkasında biz hep. ...bir sent daha az, bir dolar daha az, ona vermeye, onu almaya devam ediyoruz yani. Uçak bileti olsun veya işte televizyon olsun, ne olursa olsun, özellikle hikayesi yazılması zor olan şeylerde... E, ...çok e, şeyiz, maliyete karşı çok duyarlıyız. E, öyle bir durumda da tabii ki insanın ikamesinin robotlar olması çok da mantıklı bir konu. Çünkü mani, Ama değil öbür değil konularda mi? çok, Hı -hı. mesela hani diğerleri gibi mesela şey bir adam değil. Ee, sosyal olarak nereye para harcayacağını mesela çok iyi bilmiyor yani. Öyle. <gülüyor> evet. İçinden hani nedir? E, Bill Gates eğitimci ya. Zuckerberg de işte şeyci. O da, o da eğitimci zaten. Bir de Hawaii'de adı satın alıyor falan. Şey... <gülüyor> Zuckerberg politikacı abi başkan. Doğru. Geleceğin başkanı <gülüyor> Ya yapma ya. Trump'ı tercih edebilirim. Yani... En azından daha enteresan. Ronald Reagan zamanında da Trump için ödüyorlarmış. Bak ne oldu şimdi. Doğru. <gülüyor> ama evet e, gerçekten dediğin gibi Bezos'un bu, bu konulardaki tavrı net. Bir de tabii biraz önce söylediğin şey de çok ilginç. Çünkü gerçekten burada bir... Sen daha iyi bilirsin tabii ki. Bu daha böyle finans ve ekonomiyle ilgili bir şey ama bir e, bir masraf ...stratejisi de var bu işin içinde değil mi? Çünkü bir dükkan işletildiğinde... ...nedir işte standart hani... E, ...sabit masraflar... ...ya da Türkçe'de de işte marjin deniyordur herhalde... marjin masrafları... ...yani değişken masraflar var... ...işte... ...dükkanın kirası standart bir masraf... O ...içinde çalışan insanların maaşı değişiyor... ...performans değişiyor falan filan... ...gelen giden ürünlerin... E, ...dünya piyasalarındaki... ...fiyatları değişiyor olabilir bütün bu marjin masrafı azaltma üzerine dönüyor zaten. Tabii tabii. Yani şimdi kazak satmıyorsun. Yani 20 evet. liraya mal edip ondan sonra 200 liraya satmıyorsun. O kadar yüksek marjinlerin olduğu bir alan değil bu. Domatesli ee... sandviç satıyorsun yani. Evet orada marjinler çok daha düşük. Evet. Onun için de çok daha maliyete karşı yani masraflarına karşı işletim giderlerine karşı daha duyarlı olman çok daha normal. Evet. Ve bunu da yani gerçekten hani eee Nasıl kısabilirsin? İşte çok daha bilmiyorum hani piyasada bir kompetitif e, yani daha fazla ticari bir avantaj elde ederek yapabilirsin. Domates ucuza alabilirsin. Ya da çalışanların çok iyi olabilir, markan çok iyi olabilir. O yüzden insanlar domatesin pahalı olsa da sana geliyor olabilirler. Ya da Amazon'un şu anda yaptığı gibi gerçekten de asıl masrafı, yani asıl yatırımı teknolojiye ve araştırma geliştirmeye yaparsın. Ki bu uzun vadede senin için sürekli hani e, sıfır masrafa dönüşsün. Çünkü bir daha böyle bir dükkan açtığında sadece yapacağı işte sabit masraflar, dükkanın kirası, ekipmanların bedeli ama bütün teknoloji, R&D zaten hazır olmuş olacak. Yani burada da aslında oyunun e, gerçekten senin dediğin gibi masrafla ve maliyetle bize yani kullanıcıya olan maliyetle çok birebir ilişkisi var. Oradaki şeyi tabii nasıl oturturacaklar bu dükkan nasıl gidecek, o benim için çok ilginç. Yani ben merakla bekliyorum nasıl olacağını. Ee, şu anda kesinlikle bir hani kar amacı gitmediklerine eminim ama o e, bahsettikleri ya daha doğrusu tahmin ettikleri gibi mi gelişecek oyun öyle gelişmeyecek mi göreceğiz. Bu yatırımlar geri dönecek mi yani. Ya, mukayesel olarak baktığımız zaman olmaması e, yani çok muhtemel değil. Olur. Hı hı. E, çünkü gerçekten de hani ne kadar harcarsın harca ondan sonra tekrarlanması e, için birçok avantajım var. Yalnızca şöyle bir şey var. E, işin içerisinde gıda girdiğin zaman tedarikçilerle olan ilişkin çok önemli. Hı hı. Ve gittiğin yerde bunu tekrarladığın zaman tamam hani... E, sendika ile falan zaten uğraşmıyoruz artık ama yani gidip de e, olayın e, insan kaynaklarıyla da çok uğraşmayacak bir hale geleceksin. Tamam bunlar seni rahatlatır. Ama her zaman her gittiğin yerde e, oradaki lokal tedarikçilerle bir ilişkin olması gerekecek. Özellikle yani bu tür bir şey satıyorsan, bu tür bir kitleye satıyorsan çok da olayı hani büyük büyük çok toptan toptan alıp ondan sonra gemilere koyup bir yerden bir yere götürecek. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Yani evet. şey satmıyoruz, televizyon satmıyoruz yani şey satmıyoruz. Ee, gıda satıyoruz özellikle, değil mi? Evet. Yani İşin içerisinde gıda. gıda olduğu zaman e, o tedarikçilerle ilişkinin de daha lokalize olması gerekecek. Amazon da yani bu konularda çok e, şey bir şirket, böyle küçük şeyleri çok iyi yapabilen bir şirket değil yani büyük büyük. Doğru. Diyor ki mesela Amerika'da ben yeni şeyimi e, depomu şurada yapacağım diyor herkes üzerine alıyor. Aman aman bizim burada yap şu kadar iş olacak falan diye. Ee, öyle bir durum var. Ama küçük küçük bu anlaşmaları nasıl yapacak? Onlarla nasıl ileriye dönük bir şekilde bir vizyon paylaşımı olacak? Onları kendine nasıl bağlayacak? Nasıl fiyatlandıracak onları? Gidip ellerini sıkacak mı? Kahvelerini içecek mi? <gülüyor> yani bunlar bunlar baya bir iş. Burada da masraflar var. Evet. Ee, onları yapabilirse e, tabii olay bambaşka bir mahiyet alır. Ama onları yapabilmesi de bir maliyettir. Onun da farkına varıyorlar herhalde. Biliyorlardır. <gülüyor> Ama bu işi şeyle kurtarabileceklerini düşünüyorlarsa yani aman ya işte. Kameralarla diyorsun. <gülüyor> kameralarla yapalım. Ondan sonra da işte gıdaları da en az 500-600 kilometre gönderelim tırlarla diye. O zaman ben bu kitleyle mi? onun çok iyi uyuşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü insanlar o konularda çok eskisi gibi değil yani. O 100 kilometre deniyor ya öyle bir bazı şeyler var. Evet. Sınırlar var yani kafamızda yani. E, tükettiğimiz şeylerin özellikle ağzımızdan girip başka birimizden çıkan <gülüyor> şeylerin nereden gelip nereye gittiğini, nerelerde durduğunu bayağı bir merak ediyoruz. Şimdi Onur bence bu çok Ben e... mesela almıyorum süpermarketten doğru gıda yani. Gidip Aydın'da bilmemde çiftliğinden geliyor işte, şöyle geliyor. En güzeli e, bizim da, de. Ne diyorlar ona? geliyor. Amerika'da da işte sıra beklerdik mesela. O, Burada CSI deniyor. Community Support'u tegrik Ha Hah işte tamam. Ve orada bak da ödüyorsun yani evet. biraz daha fazla ücret ödüyorsun çünkü o kişi sana her hafta mektup yazıyor. Tabii diyor canım. ki işte bu Aynen. hafta böyle geliştiriyor. Fotoğraflarını diyor, gönderiyorlar. Tamam. Fotoğraflarını gönderiyor. <gülüyor> e, veya işte şeylerde otoparklarda mesela biz şey beklerdik. Gerçek çiftçiler gelirdi. Hmm. E, arabalığıyla Amerika'da. Onun arkasından alırdık yani. E i̇şte onlarla muhabbet, onlarla nasıl gidiyor işte yok hava şöyle oldu, böyle oldu. Sana e, ne bileyim o ayrı bir tecrübe yani. Gıda çünkü yani gıda çok bambaşka bir alan evet. ve orada çok hoyrat davranamazsın. Hoyratlaşırsan böyle çok yalnızca büyüme modeli yaparsan da e, o zaman kini kaybedebilirsin tabii. E, onun için yani güzel yani belki de iyi olmaz ya bilmiyorum çok da umurunda değil tabii yani hani başarılı olup olmaması beni çok çünkü hayatını çok değiştirecek. İstanbul'a zaten ee, giremez yani öyle diyeyim ben. Öyle mi diyorsun? Yani öyle bir markete çok zor abi. Çünkü yani, zaten İstanbul'da insanlarla iletişimini azaltsan ne olacak yani ya, dükkanı da işte, azalttın diyelim zaten diğer şey, çünkü birbirinizle yine çarpacaksın bir şey olacak. Hayır yani, bu bir sorun değil İstanbul'da ya da Asya'da hmm, diyelim. Ya i̇nsanlar için bu hayatlarında bir sorun değil ki. Neyi çözüyorsun yani böyle bir şey yaparak? Amerika'da bir sorun. Niye? Çünkü New York gibi bir yerde insanlar, yani büyük bir kısmı gerçekten, zaten yani şehir sıkışık, dar vesaire olduğu için, çok yoğun çalıştıkları için, kimsele muhatap olmadan en kısa sürede öğle yemeğini almak istiyor mesela. Ya şimdi bu bir sorun burada. Ama İstanbul'da öyle bir sorun var mı? Yok yani. E yani var ama şöyle burada başka şansın yok. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> onu istediğin kadar minimize etmeye çalış, zaten bir yerden maksimum bir şekilde önüne çıkacağı için denemiyorsun bile hani diyorsun ki kabulleniyorsun. E, ama burada da sorun neden? Burası da bayağı sıkışık hocam yani sen. Hayır ama yani, yani insanların tercihleri açısından bana çok büyük bir sorunmuş gibi gelmiyor açıkçası. Ya burada, burada yani çok büyük bir zaman beklediklerinden ya da 100 kişilik konuşmak zorunda olduklarından değil. Ya öyle bir tecrübeyi tercih ediyorlar o açıdan diyorum. Ama yine de görürüz yani bilmiyorum oraya gider mi gitmez mi. Tabii bunların hepsi aslında senin en başta söylediğin gerçekten topluma şu an yön veren jenerasyonun ya da kişilerin. Aslında retail, yani gerçekten dükkanlarla olan tecrübesinde çok büyük bir yenilik araması ile ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani 20. yüzyılda iyi ticaret çıkmadan önceki bütün konsept, işte kocaman bir yer bul, büyük olsun, ucuz olsun, içine her şeyi koy, camı mamı da olmasın, ver ışığı, ver müziği, herkes alışveriş, sonsuza kumarhane gibi yani aslında. Las Vegas gibi diyorsun. Evet, şimdi o, o çöktü yani. Hani hala işte belli bir dükkanlarda bir şeyler oluyor olabilir. Giden gelen oluyor olabilir. Turizm üzerinden özellikle. Hani buraya millet gidince işte 5. caddeye gidiyorlar falan. Yani de yani benim burada New York'ta hiçbir arkadaşım hiç öyle bir dükkana gittiğini hiç zannetmiyorum yani açıkçası. Gittikleri dükkanlar var. Onlar nasıl? İşte kocaman camı var. Küçük bir dükkan. İçinde 30-40 tane kıyafet var ya da işte ayakkabı var falan. İşte marka zaten hani böyle... Dünyada 3-5 yerde, 15 yerde falan var. Ya da işte İstanbul'dan buraya gelmiş, el işi bir şey yapıyor vesaire vesaire. Yani çok daha niş şeylere gitmeye çalışıyoruz. Çünkü diğerlerine niye gitsin dükkana? İnternetten basıyor alıyor zaten yani. Öyle bir rezil bir tecrübenin içinde saatlerini harcamasına çok gerek olan bir durum yok. Hani ilk başta ayakkabı söyledik, ayağımıza uymuyordu falan muhabbeti vardı. E onlar da çözüldü, geri gönderiyorsun. Ya da işte... Ya işte olay o. Belki de yani Bence bu insanlar yalnızca test için buradayız evet. belki de biz. Yani onun için bizde test edip biz belki bir sonrakine gideceğiz. Biz işte aman daha lokal olalım, daha kendimiz yetiştirelim plan tarafına gideceğiz. Ama ondan sonraki e, Orta Amerikalılar diyelim <gülüyor> veya işte orta neresiyse o, her ülkenin ortası e, buna girecekler. Yani biz yalnızca bir deney olarak oradayız bunu Amazon için ve onun gibi onun türevi şirketler için yapmış olacağız. Biz belki onların ilerideki illa e, müşterileri olmayacağız. Yalnızca elimizdeki aletler olduğu için biz bu e, deneyin en iyi denekleri olacağız. Evet. Ondan sonra çekileceğiz. Kendi kavurumuza çekileceğiz yani. İşte yine o designer store dediğimiz küçük tasarımcılarımıza gideceğiz. İşte yok kendini yetiştir, kendini ye yapacağız gibi durumlara gireceğiz. Onun için <gülüyor> yani bizimle olan ilişkisi de biz dediğimde anlıyorsun yani işte Airbnb'ye giden işte şöyle yapan elinde cep telefonu Uber şey yapan biraz daha hani böyle yaratıcı geçinen paralı, insanlardan bahsediyorum paralı milenyaller evet <gülüyor> <gülüyor> ama yine her zaman tabii maliyete çok önem veren yani bir dolar şaşmasın abi hemen öbürüne gideriz yani. Çok da biraz da yani Ya da hani böyle şey ırkçılık falan yapan varsa ona da hassasız. Oo, kimlik politikasında çok, az... çok hassasız. Acay, çok, kimlik politikasında çok hassasız. <gülüyor> Hatta onun yüzünden yani önümüzdeki gerçeği bile görmekten <gülüyor> e, imtina ederiz yani. Hepimiz, hepimiz oradaydık hani Tayyip diyor ya hepiniz oradaydınız lan diyor. Hı. Biz de yani hepimiz e, Trump seçilmeyecek falan dedik. Ben evet. sen dahil olmak üzere ne oldu? <gülüyor> evet, gayet aynen. Kimlik politikalarına sıkıştık gerçeği göremedik yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu hepiniz oradayınız lanı çok seviyorum ya yani. şu şeyi seyrettim. Yakında Oscarlar da gelecek biliyorsun. Evet. Bu altın kürelerde herkes bir siyahlar giyindi. Evet e, kadınlar, söyleyeyim. herkes aktivistlerle geldi. Herkes şey oldu. E, hepiniz oradaydınız lan, hepiniz biliyordunuz zaten ne oldu. Ne oldu şimdi mi uyandınız yani? <gülüyor> Çok fena yani ben ben biliyordum bak, 20 yıldır Vanıştani ben biliyordum. 90'ların ortasında. <gülüyor> o kadar e, diyorsun. otururken e, o aktörlük kurslarına falan giderken ben biliyordum Weinstein. Şeyi biliyordum ya bu e, PBS'te program yapan Charlie Rose var. Evet onu New Yorker'da falan hep yazıyorlardı zaten şeyde işte Hampton'larda falan neler yaptıklarını evet. satır altında yazıyorlardı ama Hı. şimdi uyandık ee, Netflix'e olanlar David Chappell'in e, bu konu hakkında yaptığı şeyi izlesinler stand-up'ı izlesinler küçük bir kulüpte Los Angeles'ta üçlü bir seri yaptı Netflix için 40-50 milyon dolarlık bir kontrat imzadı David Chappell e, 10 yıldır doğru düz şey yapmıyordu Standup stand up yapmıyordu. Hı. 2005'te falan kaçıp gitmişti. Comedy Central'ın ona çok iyi verdiği bir kontratı elinden tersiyle gitmişti. Çünkü korkmuştu bir küçük bir şey oldu yani nevrozis geçirdi. Ee, ama öyle bir bomba gibi geldi ki yani o, o bir saati dinlerseniz biraz daha hani bu olayı daha iyi anlayacaktınız. Hepiniz oradaydınız lanı. <gülüyor> Hepiniz oradaydınız. Hepimiz Amazon Go'ya gideceğiz diyorsun yani. Hepiniz orada ee, olacaksınız. Çeşitli safhalarda gideceğiz. Birimiz önce gideceğiz, birimiz sonra gidecek. İşte ilk gidenler dışarıda kuyruk yapıyormuş. Evet. Ama sen neydi o kasadan aldığın kağıdın da neydi? Hani alışveriş yaptıktan sonra kasadan aldığın kağıdı mı? Z raporu. Z raporu. Kasayı tutan alıyor. Yani bütün dükkan kapandıktan sonra günün sonunda alınan rapor. Hmm. Yani biz fişi alıyoruz. Bizim gibi bir sürü müşteri fişlerini alıyor. O da evet. günün sonunda Z raporunu alıyor. Balance sheet yani aslında. Hmm. Ama işte Z raporu diye güzel böyle poetik, şiirsel bir ismi var Şimdi mesela o rapor o dükkanda çıkmayacak. Otomatikman mesela şeyde çıkacak. Seattle'daki headquarter'da çıkacak mesela Aynen. değil mi? Anında Vay çıkacak. Vay be. Dükkan hiç bilmeyecek mesela o gün nasıl gitti falan Hani Hı. o kayıtları ancak gözle görebilecekler. Ama zaten çalışan da yok ki kim görecek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dükkanı alsan götürsen kimsenin farkına varmaz yani. İnsan bir güvenlik koyar en azından diyorsun. <gülüyor> Baksana böyle şeyler olduğu zaman hani e, isyanlar falan olduğu zaman dükkanları şey yapıyorlar ya. Yağma. Yağma yapıyorlar. E ne olacak burada hiç... O yüzden Seattle'da pol polis hiçbir şey var bende işte. Öyle mi? Orada Başka yağma yerde, Yani biliyorsun North East'de, LA'de falan biraz <gülüyor> sıkıntılı olabilir başlangıç olarak. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse bakalım evet Amazon Go'ya ne olacak. Ee, ama yakından takip edeceğimiz bir konu bak <gülüyor> orada <gülüyor> çok güzel bir şey oldu <gülüyor> Amazon Go. Vallahi bakalım ya benim mahalleme gelirse bir gideriz yani ama bakkaldan vazgeçmeyiz büfe çok seviyorum ben <gülüyor> güzel bir sosisliği iyi oluyor yani büfede <gülüyor> tavsiye ederim Onur'cum o zaman büfelerde görüşmek üzere diyorum <gülüyor> Oldum ayrı. Büfelerde küfelik olmadan görüşürüz. <gülüyor> Bir sonraki programda görüşürüz.